يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخاء إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس تقو الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فمزا عظيما ثم ba'd Fa'staqa le hadifu kitabullah Ve hayrel hedih Hedi, hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umur Muhtetatuhah Ve kulle muhtetetin bid'a Ve kulle bid'atin dalale Ve kulle dalaletin kardeşlerim Gećen hafta gidiyorsunuz Gećen ile ilgili Konuyu görmüştük, anlatmıştık. Ondan önceki dersimizde, sohbetimizde 31. konuyu siyerden işlemiştik. O konuda da Medine'nin hicretten sonra Medine'nin konumu ve hazırlık merhanesi yani seriyelere, Bedir savaşına ve diğer şeylere Müslümanların hazırlanması hazırlanmasıydı ve hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği, bizatihi başında çıktığı seriyelerden, gazvelerden bahsetmiştik. Şimdi bu dersten alınacak şeyler nelerdir, dersler nelerdir, bugün onu göreceğim. Dolayısıyla 31. konu 63. dersi yapacağız inşallah. İşlediğimiz, anlattığımız o konulardan, kardeşlerim, birinci çıkartılacak şey, La ikcrahaffi din Dinde zorlama yoktur Dinde zorlama yoktur. Hemen sözümün başında unutmadan söyleyeyim belki pas geçeriz Burada kastedilen gayayı müslümlere karşı İslam'a girmeyenlere karşı dinde zorlama yoktur yoksa Müslüman olan kimselere karşı dinde zorlama var. La ikrahafiddinibeyen ruştur. Minel gayi. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk eğrilikten ayrı edilmiştir. Bu kastedilen edilen... Yani gayb karşı, müslüman olmak istemeyenlere karşı ille de müslüman olacaksın denmez. Zaten dediğin zaman o kerhen müslüman olacaktır, kalbe müslüman olmayacaktır. Zahiren müslüman olduğunu iddia edecektir veyahut da. Ama kalbi müslüman olmayacak, o da münafıkı demir. Ama müslüman olan kimselere karşı, İslam toplumunda bir zorlama vardır. Yapılan yapılan haramlar, işlenen haramlara karşı İslam Müslümanları zorlar. Ne diye zorlar? Yapma diye. Yaparsa hac cezalarıyla zorlar. Emredilen şeyleri yapmazsa yap diye zorlar. Öncelerin 5 vakit namazı kılmaması, terk etmesi hususunda kıl, terk etme diye İslam zorlar. Ama onun dışındaki gayr Müslümlere karşı bir zorlama söz konusu değil Konumuz bu. Allah subhanehu ve teala Akef suresinde وَقُلُ الْحَقُ قُوْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ De ki, hak Rabbinden. Yani din kastediliyor. Rabbinden dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Artık hak İslam geldikten sonra Dileyen iman etsin Dileyen inkar etsin Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de Bir anlaşma yapması Yahudilerle Araplardan Müşriklerle Ve diğer insanlardan Bir anlaşma Yapıp Ortaya böyle bir vesika ...çıkartması ki bu vesikanın adı Medine vesikasıdır. Medine belgesi demek yani. Vesikayla kast edilen bir belge. Anlaşma belgesi ortaya koyması. Ee, bazı kitaplarda ifade edildiğine göre... ...40-47 civarında, civarında bir maddeden oluşuyor bu. Bazılarına inşallah burada deneyeceğiz. Bu vesikaya göre, bu belgeye göre... Her grup, yani orada anlaşma yapılan, kendileriyle aşiret aşiret, kabile kabile anlaşılan din olarak da aynı şekilde Yahudilerle, Müşriklerle anlaşma neticesinde her taraf, herkes diğerine karşı ihtiram gösterecek, saygı gösterecek. Yani bu tespit edilen haklar hususunda bu belgede yazılı olan şeylerde birbirlerine saygılı olacaklar. İhtiram gösterecekler ve Medine'ye, bak ortak bir karar alınıyor. Medine'ye hücum eden, oraya saldıran yahut da oranın <gülüyor> emniyetini bozacak, güvenliğini bozacak kimselere karşı bu anlaşılan kabileler, Yahudilerle dahil olmak üzere müşrikler hep birlikte birbirlerine tam bir destek olarak kamil bir şekilde yardım edecekler bu saldıran kimselere, emniyeti bozmak isteyen kimselere karşı. Bu şekilde bir anlaşma icra ediliyor. Aleyhissalatu vesselam tarafında Medine'nin ilk günlerinde. Evet. Bu da işte e, dinde zorlamanın olmadığını gösteriyor. Eğer dinde zorlama olmuş olsaydı onlara da istirac mesulam illaki Müslüman olacaksınız. Diye ne yapacaktı? Zorlayacaktı, dayatacaktı. Halbuki böyle bir şey, böyle bir durum söz konusu değil. Onlarla kendi dinleri üzere ama ortak bir şeyde tabi ki Allah Azze ve Celle'nin şeriatına uygun ölçülerde yani onu da belirtelim Allah Azze ve Celle'nin müsaade ettiği e, ölçülerde aleyhissalatü vesselamın bu dine şeriata göre koyduğu prensipler dahilinde onların da e, bazı hukuklarını gözeterek bir anlaşma yaptı özellikle Medine dışına karşı Medine'den gelecek tehlikelere karşı Bu anlaşma e, kayıt altına alındı. <gülüyor> Nebiyyimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim kendisinden önce geçen peygamberler gibi kardeşleri olan peygamberler gibi. Neden kardeşleri diyoruz? El-Enbiya'u ihvetun ve dinuhum vahidun diyor. Aleyhisselatu vesselam. Peygamberler kardeştir. Dinleri ise birdir. Tekdir diyor. Yani hepsi de Tevhid üzere dediler. Tevhide davet etmişler. Bu yönüyle peygamberler davetleri bir. Ve hepsi de kardeştirler. Bizim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerinin yani geçmiş Resullerin ve yolu üzere hareket etti. Onlar gibi onların kavimlerine yaptığı en belir, en yüce, en üst seviyedeki tebliğ yaz. Onlara Allah'ın celalini hücceti ile onun delili ve Kur'an ile hitapta bulun. Onlara böyle hitap etti. Ve onlara zulüm, taşkınlık, şehvetlere kul olma, şehvetlere karşı e, kul köle olma, putlara kul olma hususunda ne kadar bunlar zararlıysa bunları en geniş ifade eden o peygamberler beyan ettiler. Aleyhisselatü vesselam da bu yol gitti. İşte bundan dolayı فَمَنْ شَاءْفَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءْفَ الْيَكْفُرُ Kim dilerse iman etsin, kim dilerse inkar Yani bu kadar tebliğden sonra, bu kadar insanlara Allah Hazreti ve Celle'nin hüccetini, delilini, kelamını, muradını ulaştırdıktan sonra geniş sözlerle artık dileyen inkar etsin. <gülüyor> dileyen iman etsin. Kalıyor. Geriye. Evet. Onlara muhalefet eden, yani geçmişteki rasullere ve bizim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet eden, o ileri gelen kimseler, o cabbar olan, zorba kimseler, yapacaklarını yaptılar. Ama, yani bütün zulümlerini ortaya koydular. Buna karşılık Aleyhisselatü Vesselam ve onun ashabı, onun tabileri, bugün olduğu gibi, evler onların evlerinin önünde patlayıcı şeyler yerleştirip onları yok etmeye yeltenmediler. Onların arabalarına, bineklerine bugün olduğu gibi bazı grupların, bazı zihniyetlerin yaptığı gibi arabalarına patlayıcılar yerleştirip her hali olmak sizin, herfi olmaksınızın onları ortadan kaldırmaya, yok etmeye yeltenmediler. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ve onu takip eden kimseler. Böyle kendi beldelerinde, yurtlarında gezinen veya otabaşlı yerlerde gezinen turistleri, seyyahları ortadan kaldırmak, onları helak etmek, onları havaya uçurmak için böyle bir şeye kalkışmadılar, yeltenmediler. Bu bozulmuş, sapmış zihniyetin ürünüdür kardeşler. Alimlerin Ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin ittifakıyla bunların hepsi bu patlatmalar ister e, İslam beldelerinde olsun ki çoğunluğu çoğunluk İslam beldelerinde oluyor, ister kafir beldelerinde olsun, bunların hepsi yanlış olan şeyler. Harpli olmadığı sürece, harp hali olmadığı sürece ki olsa bile bir takım şartları vardır. Çok ince hassas noktaları vardır. Olmadığı halde o insanlar, yani harbi olmadığı halde o insanların yaptığı şeyler son derece yanlıştır. İslam'dan sapmadır. Alimler heyet halinde imza altına almışlardır. Bu tür şeyler caiz değil. Evet. Bu ancak kişilerin dini iyi anlamadığından, akıllarının kasır, yani noksan olduğundan, İslam'ın menhecini anlamadıklarından kanaklanıyor. Allah Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bunlardan sakındırmıştır. Bu zihniyetten sakındırıyor. Bu zihniyetten sakındırıyor ve bunların menheçlerinden, metotlarından da sakındırıyor. Ahmed ibn Hammel rahmetullahi aleyhinn rivayet ettiği sahibi radisler, bakın Aleyhissalatü Vesselam ne kadar veciz bir ifade kullanıyor. El muslimu men selu men muslimu ne, ve yedihi. Müslüman Diğer Müslümanların, kendisinin elinden ve dilinden salim olduğu kimsedir. Bu Müslüman toplum için. Bu Müslüman toplum için. Peki, Müslüman olmayan genel toplum için ne var? وَالْمُؤْمِنُوا مَنْ أَمِنَهُمْ نَاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ Mü'min bir kimse, mü'min bir iman eden kimse, İnsanların kanları ve malları hususunda emin olunan kimsedir. Güvenilir kimsedir. Yani onlara zarar vermeyen, onların ızlarına, namuslarına göz dikmeyen, kanlarını helal saymayan kimsedir. Harf ahalinin dışında Harf hali olduğu zaman, o harbinde gerçekten Müslümanların lehine, Müslümanların ortaya koyduğu bir harp hali ise, alimlerin bu harptir, Buna katılılması gerekir dediği bir ortam ise, yoksa onun dışında onlara da katılmaz. İşi karışık olan, ortamı karışık olan, Müslüman'ın Müslüman'ı vurduğu bir ortamda harp hali geçerli değildir. Ondan el çekmek, oturmak, fitne şartlarının geçerli olduğu konumu bilmek ve ona göre oturmak gerekmiyor. fitne ifade eden hadisleri iyi belleyip ona göre hareket etmek gerekiyor Bu bir fitne ortamı. Müslümanın, Müslümanın vurduğu bir ortam, fitne ortamı. Bunda sen bir Müslümanın kanını helal sayamazsın. Asla, ırzını helal sayamaz Bunun hesabı çok ağır. Onun için böyle durumlarda oturulur. Fitneye bulaşılmaz. Fitneden, fitneden salim olmak, en önemli, en yüce özelliktir. Sahabelerin yaptığı gibi. Evet. Kardeşlerim bu insanların hakikatını araştıran onların fikirlerinin tabiatını, mizacını böyle didikleyip araştıran kimse şöyle bulur şunu bulur bu ümmet bu insanlara göre yani bu patlamaları yapan e, harici zihniyetli insanlara göre bu ümmet İrtidat etmişti Bu ümmet mürted olmuş. Bu ümmet küfür üzeredir. Dolayısıyla onların kanları, malları, canları helaldir derler. Bu görüşte bildir. Böyle bir itikatları var. Dolayısıyla onların kanlı, malı işte herzede söylediğim gibi müstahattır. Şey, helaldir, mubahtır. Bu haricilerin, bu haricilerin işidir kardeşlerim. Tekvircilerin işidir. Bundan son derece sakınmak gerekiyor. İlk defa Nebimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında ortaya çıkıyor bu düşünce. Yani dinde cahil olan, anlamayan, ayetleri anlamaktan aciz, kör kimselerin yaptığı fiiller. Yani bırak artık hadisleri anlamayı, onun ilmini, fıkhını anlamayı bırak, ayetleri, nasihini, mensuhini, neskedenini, mensuk olanini, muhkemini, mütecavihini, yani açık olanini, karışık olanini ve daha has olanını, ağam olanını, mukayyet olanını ve genel olanını ayırt etmekten aciz bu gibi ilimlerden yoksun olan insanlar veya bunları kendi heva ve heveslerine göre yorumlayan ve oraya buraya çeken insanlar İşte bu hususta haricilerin özelliklerine tıpatıp uyuyor. Sadece zahirlere göre yani görünüşteki mana veyahutta görünüşteki lafızlara göre hareket eden ama sahabenin, tabinin, tebe tabinin işte biz buna fehmu's selefin salihin diyoruz. Selefin salihinin yani sahabe tabin tebe tabinin anlayışı Reddeden, kendi kafasına göre, heva ve hevesine göre bir ortaya anlayış çıkartan, harici zihniyetli insanların görüşü. Tek bir ayeti, tek bir nası esa, esas alıp, ele alıp, diğer nasları bertaraf eden, daracık delikten bakan, geniş bakmaya, bakmaya cüret edemeyen veya da beceremeyen, beceriksizlerin işini. Oysa ki geniş pencerelerden bakabilen, ehl sünnet ve cemaat alimleri bunların yollarının, metotların yanlış olduğunu her seferinde bildirmişlerdir. Elhamdülillah din açık. Hiçbir karışıklık yok. Ayetleriyle, hadisleriyle ve imamların sözleriyle çok net. Ne zaman, nerede, ne şekilde hareket edileceği belli bir karışıklık yok. Karışıklık bizlerde, bilmeyen insanlarda, cahillerde. Bilmiyorsak sorun orada demektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının kanlarını bir gün gelip de mübah sayacak bu zihniyetten, bu taifeden bu asılsız akli hüccetleri ele sürüp de bu şekilde hareket eden bu taifeden son derece sakındırıyor kardeşler. Bunlar haricilik zihniyetidir. Bu bu zihniyet, Allah Azze ve Celle'nin kitabına hastalıklı bir bakışla bakmanın ürünüdür. Hastalıklı bir bakışla. Ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyretinin, onun metodunun, onun yolunun uygulanmasında, hayata geçirilmesindeki bir körlükten kaynaklanıyor. Kör! Başka bir şeyden değil. Ama bugün bu zihniyet yeni bir elbiseye bölünmüş kanları, manları, ızları helal sayan bu zihniyet, bu zihniyet yeni bir elbiseye verilmiştir. Bundan son derece sakınmak gerekiyor. Bakın Ali vesselam, sahih-i mislimde bunlara işareten, bunları açıklayan ne veciz sözler söylüyor. Diyor ki, Ali radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, ümmetimden bazı topluluklar ortaya çıkacaklar, Kur'an'ı okuyacaklar ve bu Onların Kur'an'ı okuması karşısında sizin Kur'an'ı okumanız hiçbir şey değil. Yani çok azdır. Yani. Onların namazları hususunda selam, sizin namazınız hiçbir şey değil. Yani onlar çok namaz kılacak. Onların oruçları hususunda sizin orucunuz hiçbir şey değil. Yani siz onları kendi orucunuzu, namazınızı, Kur'an okumanızı azımsarsınız. Onlar çok daha bu hususta düşkündürler. Yani. Kur'an'ı okurlar kendi lehlerine olduğunu zannederler. Ama Kur'an onların aleyhinedir. Onların namazları köprücük kemiğinden boğazlarından aşağı inmeyecek. Kıldıkları namazlar katlerine yani sırayet etmeyecektir. Ve İslam'dan böyle okun hedeften hedefi yarıp geçtiği gibi hızla İslam'dan o şekilde hızlı bir şekilde çıkacaklardı. Eğer onlarla savaşacak olan topluluk, ordu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar hakkında söylediği şeyi, hükmettiği şeyi bilmiş olsalardı, elbette onlarla savaşacak o haricilerle bu zihniyette olan insanlarla savaşacak kimseler bu işe, bu savaş işine itimat ederlerdi. Yani onlarla savaşırlardı diyor. Haricilerle savaşılması gerekiyor. Ama tabi bu da bir ayrı bir e, güç, kuvvet, devlet işi. Bu topluluklarla savaşmak. Ve aleyhisselatü vesselam bunun alameti diyor, o haricilerin alameti, hadisin devamında, onlardan bir adam vardır diyor, bir pazusu vardır. Kolu yok. konsuz ama pazuludur diyor. Pazuları böyle e, belirgin Ve onun üzerinde böyle memenin ucu kadar bir şey vardır. O meme ucu kadar çıkıntıda da böyle beyaz kıllar vardır. Böyle bir tarifte bulunuyor. Ali radıyallahu an haricileri Nehrivan'da kılıçtan geçirdiği zaman sahabenin bir tanesi yemin ediyor ben böyle bir adamı gördüm onların içerisinde. Bu özellikte olan adamı gördüm diyor. Evet. Bu ifadeler o zamanki haricilere işaret ediyor. Ama bugünkü ve bundan sonraki haricilerin de özelliği aynı şeyler. Yer ve zaman değişse de bu hadiste anlatılan bazı özellikler haricilerin sıfatlarıdır. Her zaman geçerli. Belki birebir bir adama işaret edildiyse o zaman bu farklıdır. Ama onun için genel olarak Bu özellikler kıyamete kadar geçerlidir. Onun için alimler bunlarla hüküm veriyorlar. Bunlarla hüküm veriyorlar hariciler üzerinde Bunun gibi daha birçok sahi hadisler var. Bir başka hadiste Edes'in rivayet ettiği hadiste radiyallahu anh يَحْرُجُ قَوْمٍ فِي آخِرِ الزَّمَانِ Ahir zamanda bir topluluk, bir kavim ortaya çıkacak. يَقْرَعُونَ Kur'an Kur'an'ı okuyacaklar. La yucavizu teraqihum. Ondan köpürecek, kemiklerinden aşağı Kur'an geçmeyecek. Simahumu tahliq. Onların yüzleri tıraşlıdır. Yüzleri veyahutta kafaları tıraşlıdır diyor. O zaman, ilk çıktığında bu hariciler, onların başları tıraşlıydı. Bunu aleyhissalatü vesselam tarif ediyor. Bugün ise bu alamet, hani dedim ya, Zaman zaman bazı topluluklar için geçerli olabilir. Bazı alametler. Bazen de tam tersine döner. Bugün ise tıraşlı değil tam tersine uzun. Uzun saçlı. Özellikle uzun saçlı. Uzun saçlı bir özelliği var haricilerin. Buna dikkat edin. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği dönemde haber verdiği dönemde kazıma yapıyorlar Bugün ise uzun saçlı. Nereden anlıyoruz? Diğer özelliklerinden anlıyoruz. Haricilerin olduğunu, haricilerin özelliğinin olduğunu onlardan anlıyoruz. Onların saçlarını kısaltmaması, kazımaması harici olmaktan çıkartmaz onlar. Bugün başka bir yani elbise giymişlerdir, başka bir görüntüye bürünmüşler. Şekildeki alametler yer yer dönem dönem değişiklik arz edebilir. Ama asıl düşünce metot menheç önemli. O metot ve menheç buradan atılanlar gibi insanlar haricilere uyuyor demektir. Tekfircilere uyuyor demektir. Hadisin devamında Ali İsrail onlarla karşılaştığınız zaman onları öldürün. Allah muhafaza. Haricilerle karşılaştırdın onları öldürün. <gülüyor> bu dediğim gibi bu öldürme işi tabii güç, kuvvet ve devlet işidir. Ali radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. O onları öldürdü ve haricileri Nehrivan'da Kılıç'tan geçirdi. Niye? Bir gücü, kuvveti vardı ve halifeydi. Ondan dolayı. Yoksa dire bir öldürme kastedilmiyor burada. Yanlış anlaşılmasın. İbn-i Macide, Süleyman İbn-i biraz daha teferratlı geliyor bu konu. Ebu Umame radiyallahu anh dan anlatılıyor. Vigayet ediliyor. Diyor ki Ebu Umame radiyallahu anh En şerli ölüle Bu haricilerden öldürülen Kimselerin ölüleridir. Semanın altında Gökyüzü, gök kubbenin altında En şerli ölüler bunların ölüleridir. En hayırlı ölen kimseler ise Bunların öldürdüğü kimseler. <gülüyor> Vallahi bugün Haricilerden bu tekfircilerden öldürüle öldürdükleri öyle kimseler var ki bu haricilerin ve tekfircilerin çok hayırlı insanlar belli oluyor ve şahitlik ediyorlar buna bilen insanlar, alimler, arkadaşlar ashab ama bu harici zalimler bu en hayırlı insanları öldürüyor nerede olduğunu biliyorsunuz siz İslam mellilerinde yapılıyor bu Onların öldürdükleri kimseler en hayırlı kimseler kimselerdir. Herkes kastedilmiyor burada tabi ki. İslam'a müntesit, muttaki, salih kimseler kastediliyor. Öyle insanları öldürüyor. Kafalarını kopartıp affedersin uzuvlarına erkeklik organlarının önüne koyuyorlar. Biliyor musun? Subhanallah. Öndürenler en şerli insanlar, ölenler en hayırlı insanlar konuğunda işte bu hadise göre. Kidav-u ehlün diyor. Ateş, Ateş ehlinin köpekleridir bunlar diyor hadiste. Ebu Umame. <gülüyor> bunlar Müslümandiler, so, Müslüman idiler, sonra kafir oldular diyor. Dedim ki diyor ravi, ey Ebu Umame, bu senin söylediğin bir şey mi? Yani bu söz senden mi? Deyince hayır diyor, bilakis Allah-u Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim ben bunu diyor. Evet. <gülüyor> Müellifin dikkat çektiği üzere, da kafir oldular ifadesiyle kast edilen İslam milletinden çıkartıcı bir küfür değildir bu. Yani hariciler ileri giden aşırı gidenleri hariç alimlerin tektir ettikleri hariç hariciler genel anlamda İslam dairesinin dışında sayılmazlar ehli sünnet ve cemaate göre. Ama küfür amelleri üzere değiller. Yani onların yaptığı işler çok korkunç şeyler İslam dairesinden çıkıcı değillerdir. Genel atlarıyla. Evet. Bu yaptıkları şey kufur dune kufur. Yani kufurun aşağısında kufur, oraisiyle ameli bir küfürdür. Bu da çok büyük bir şeydir. Abdullah ibn Abbas'ın radiyallahu anhum ifade ettiği gibi. Bu küfür kelimesi kitap ve sünnette kardeşlerim, İşte onların esas aldıkları, bu haricilerin, tekfircilerin esas aldıkları kelime küfür kelimesi. Küfür kelimesi, kitap ve sünnette iki mana üzere hamledilir. Bir, büyük küfür İslam dairesinden çıkartan küfür, ki biz haricileri İslam dairesinden genel olarak çıkartmadığımız halde ehl sünnet ve cemaat olarak, onlar bizi İslam dairesinden çok kolay bir şekilde çıkartıyorlar. Kafir olduğumuz diyor Evet. Birincisi büyük küfür. Yani küfür, büyük küfre hamledilir, o manaya gelir, İslam dairesinden çıkartılır. İkincisi ise İslam dairesinden çıkartmayan küçük küfür. <gülüyor> Dolayısıyla bu aynı zamanda büyük günah demektir. Büyük günah işte demektir kişi. Allah korusun. İşte onların esas aldığı ayet-i kerime, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَهُ الْكَافِرُونَ Her kim Allah'ın hükmeleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin takendileridir. Bunu esas alıp Allah'ın hükümlerine hükmetmeyen herkesin kafir olduğunu, İslam dairesinden çıktığını iddia ediyorlar. Oysa ki Kur'an'ın tercümanı olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bu sizin anladığınız gibi değildir diyor. Küfür, Düne küfürdür diyor. Bu sizin anladığınız gibi, zannettiğiniz gibi değil. Küfrün aşağısında bir küfürdür. Onun için Allah azze ve celle bu ayetlerin peşinde vermiş. <gülüyor> "من حكم Allah'ın hükümlerine hükmetmeye kim hükmetmezse ondan zalimlerin tek kendisidir. "ومن لم Kim Allah'ın hükümlerine hükmetmezse onlar fasıkların tek kendileridir dedi. Hepsini bir dereceye, sıraya, merhaleye koydu. Onun için Abdullah ibn Abbas böyle söylemiş. İşte burada en önemli nokta İstihlal dediğimiz, hangi tefsiri açarsanız açın, Ehl-i Sünnet'in tefsirinden, büyük tefsirlerden, hangisi, hangisini açarsanız açın, istihlal yani helal sayma olayı geçerlidir. Kim Allah'ın hükümlerinin dışında bir hükümün helal olduğunu, geçerli olduğunu, üstün olduğunu sayarsa, o kimse İslam dairesinden çıkar. Yok saymazsa, Allah'ın hükümlerine hükmetmezse de, kafir olmaz o kimse. Onun konumu farklıdır. Ama onlar ne yapıyorlar? O harici de Allah hükümlerine hükmetmedi tamam. Ne olursa olsun ister devlet başkanı, ister meclis başkanı, ister e, kabile başkanı, ister bir aşiretin başkanı, ister bir dernek başkanı olsun ne olursa olsun. Onlara göre önemli değil. Damgayı vur kafirde tamam bitti. Bu kadar ucuz mu ya? Sübhanallah. Bu işte aklın yetmezliğindeyim aşırı cahillikten. Cahillikle kastettiğim burada bilgisizlik değil. İdrak edememe yani. Olayı tam manasıyla idrak edememekten kaynaklanıyor. Veya ısrar ediyor. Adam o fikrini, o görüşünü benimsemiş, onun üzerine ısrar ediyor. Çünkü şeytan ona sustu gösterir. Subhanallah. Evet, buradaki Kim Allah'ın hükumlerine hükmetmezse Onlar kafirlerin ta kendileridir İfadesi İslam dairesi milleti içerisindeki Kişilere şamildir Yani <gülüyor> Müslüman olduğu halde Bu hitabı alır bir kimse Ama kafir olmaz İslam dairesinden çıkmaz Lakin Allah Azze ve Celle bu, Kim bununla hükmetmezse Onlar kafirlerin ta kendileridir ifadesiyle onları ayıplamış bu elin bir sıfatla elin bir lafızla sözcükle onları ayıplıyor çünkü çok çok büyük bir cürüm bu Allah'ın hükümleriyle hükmetmemek küfür amellerinden biriz ama az önce ifade ettiğim gibi insanı böyle yapmasından dolayı hemen İslam derdesinden dışarıya çıkartmaz Biz de çıkartamayız buna yetkimiz yok böyle bir şeye yetkimiz yok <gülüyor> küfür duna küfür. Küfrün aşağısında küfürdük. Buna delalet eden başka hadisleri zikredersen çok daha net anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam "Laterju ba'di kuffaran. Benden sonra kafirler olarak dönmeyin. Yadru ba'dukum riqaabe ba'de. Birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak dönmeyin. kafirlere dönüşmeyin." İnsanın Müslüman bir insanın birbirini vurması küfürdür. Ama nasıl bir küfür? İslam dairesinden çıkartıcı bir küfür değil. Ameli bir küfür Hakize yine Sahihayn'da Buhar ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste sebabül müslimü fısugun ve italihu kufrun Müslümana sövmek fısktır. Yani fasıklıktır. Bir günahtır demek. Kötü bir amel, onu öldürmek ise küfürdürdü İşte buradaki küfür de aynı şekilde Buradaki küfürde İslam dairesinden çıkartıcı bir küfür değil. İslam dairesinin içerisinde bir küfürdür. Sünnet-i İbn-i Ebu Huneyra radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste biraz daha müfassal geniş bir şekilde men ete haidan evi muraeten fî dubriha her kim haizli bir kadına yaklaşırsa yani eşini kastediyor Tabii ki eşi haizli bir kimse eşine yaklaşırsa yahut da ona arkasından yaklaşırsa düğründen yaklaşırsa ev kahinle yahut da kahine gelirse bu yıldızlardan gelecekteki konulardan haber veren kayıptan haber veren vermeye çalışan daha doğrusu veremeyen de vermeye çalışan insanlara gelirse fesaddeka bima يقول ve söylediği şeyi de tasdik eder doğru olursa doğrulanırsa fakat kefer bi manzule ala Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene indirilen inkar etmiştir diyor. Subhanallah. İnkar etmiştir. Ama bu inkar, kişiyi dinden çıkartıcı bir inkar değildi Ne zaman dinden çıkartıcı inkara döner? Örnek görüyorum Bir kimse hayızlı bir kadına yaklaşır da bunu helal sayarsa, bu insan dinden çıkartır mı? Evet. Cevabınız evet olacak. Peki, bu Bir insan eşine arkadan yaklaşır. Allah korusun bunu. Allah Azze ve Celle bizleri nesillerimizi korusun bundan. Bu gibi amellerden. Eşine yaklaşır. Bunun haram olduğunu bilirse dinden çıkartır mı? Dinden çıkartır mı? Hayır. Çıkartmaz. O büyük, büyük haram olduğunu düşünerek yaklaşırsa dinden çıkartmaz. Ama ne yapar insanı? Ameli küfre sokar. Burası anlaşıldı mı şimdi? Demek ki küfür iki manaya geliyor. İslam dairesinden çıkartan küfür, İslam dairesinin içerisinde olan küfür. Burası anlaşıldı mı? Güzel. Değerli kardeşlerim, bu konuyu eğer iyi anlamazsa internetten, gazeteden, dergiden, mecmuadan veya herhangi bir insanın bir insanın anlattığı ayet ve hadislerden yola çıkarak anlattığı şeyden İnsanın ayağı kaya. Vallahi bu gibi insanlar, bu harici zihniyet insanlar peş peşe peş peşe peş ayetleri döşerler, söylerler, hadisleri de söylerler. Ondan sonra bir insan onun karşısında cukduya oturur. Hiçbir şey söylüyor. Zanneder ki onun söylediği haktır. Vallahi hak değil o. Ne kadar ayet söylerse söylesin, hadis söylerse söylesin, manasını, manasını anlamadığı sürece müfi Salihin saha tabibe tabi, tabi gibi anlamadığı sürece o büyük ehli sünneti müfe müfesirleri gibi bu konuyu anlamadığı sürece delalet ehlidir haricidir. Eğer onlarla beraber oturup karka kalkarsanızsiz de aynı hastalığı size de aynı hastalık bulaştırır. bunu açıkça ifadein bundan son derece takılacaksın gerçek ilimse bu insanla bu gibi insanlar genelde Ciddi bir ilimden yoksundurlar. Yüzelseydi, yüzelse, yüzelse böyle yani su yüzünde ilimleri var. Onun için Allah Azze Celle gerçek ilim sahiplerine sorunuyor. Bilmiyorsanız ilim ehline sorunuyor. Birkaç ayet söylemekle, konuya delalet eden birkaç hadis söylemekle onlar alim olmazsa onlar o konuyu anlıyor manasına da gelmiyor. Evet. Buna son derece dikkat edin inşallah. İkinci konu alacağımız derslerden ikincisi, Müslümanlar tek bir ümmettir ve <gülüyor> o Müslümanların içerisindeki en mütevazi en aşağıdaki kimse dahi bir eman verdiği zaman, Müslümanlar onun emanını kabul eder. Allah Azze ve Celle Fetuh Suresinde Muhammedur Resulullah Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bel nebina mahum şiddetli olan kuffar ruhama O Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yanındakiler kâfirlere karşı şiddetli ve kendi aralarında merhametliydiler. Rahum ruk'an succadan yaptaquna fadlen min rabbihim ridvana min Onları ruku eder, secde eder olarak görürsün. Allah'ın fazlından ve rızasından, hoşnutluğundan isterler. Evet. Medine'de, bu Medine vesikası ile anlaşma e, gerçekleştiğinde, akt bu akit yapıldığı zaman, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu yazgı Allah'ın Resulü yahut Allah'ın Nebisindendir. Bu yazgı Allah'ın Nebisi Müminler, Müslümanlar, Kureyşliler, yani tabi Müslüman olan Kureyşliler, Yesrib ahalisi yani Medine ahalisi onlara tabi olanlar, onlara katılan kimseler arasındadır. Bütün bunlardan yani iman ehli olan kimseler, onların hepsi tek bir ümmet gibi tek bir topluluk gibidir. Diğer insanların karşısında tek bir ümmet Rabbim bizlere bunları nasip etsin. Tek bir ümmet olmayı nasip etsin. Muhacirlerden diyor. Yani bu anlaşmayla ilgili o maddelerle ilgili birkaç şeyi anlatıyor burada. Muhacirlerden, yani Kureyşli muhacirlerden onların kan bedelleri kendi aralarında ödenecektir ve onlara e, onların esirlerini kurtarma hususunda bilinen mağrup bir şekilde ve Müslümanların arasındaki belli ölçütlerle, miktarlarla Yardım edilecek ve fidye verilecek onların esirleri kurtulacak kurtarılacaktır. Beni avfun esirleri de hakeza aynı şekilde onların kan davaları, kan bedelleri kendi aralarında ödenecektir. Onların esirleri de yine aynı şekilde bilinen maruf ölçülerde ve ölçütlerde kurtarılacaktır esirler varsa, tutsaklar varsa kafirlerin elinde. Bu gibi tüm kabilelerin ismi sayılıyor. Yani birbirlerine yardım anlatılıyor. Olayın özü bu. Mümin muttaki kimseler kendilerine karşı hadda aşan kimselere ve zulüm, günah, düşmanlık, fesat isteyen müminler arasında böyle bir kötülükleri yaymak isteyen kimselere karşı müminler, mutlaki müminler tek bir el gibidirler. Böyle olmak zorundalar. İşte bunlar anlaşmanın maddeleri. ki bu zulmü, günahı isteyen kimseler onların çocuklarından olsalar bile onların kendi öz çocukları olsa bile bu hususta tek bir cemaat halindedirler. Tek bir el üzeredirler. Ve mümin bir kimse bir başka mümini kafirden öldüreme. Kafir sebebiyle bir kafirden dolayı öldüremez. Ve Bir kafire karşı da, müminin aleyhine bir kafire karşı da mümin insan, Medine'de o yaşayan kimseler yardım edemez. Allah'ın zimneti birdir ve müminlerden en aşağı olan, mütevazı, en böyle e, alt tabakadaki insanın verdiği eman geçerlidir. Ve müminler birbirlerinin velisi, dostludurlar. Diğer insanlar hariç. Onlar dost edinilmiyor. Yahudiler, müşrikler ama onlarla da bir ne var? Anlaşma var. Dostluğun haricinde bir anlaşma var. Dışarıdan gelecek tehlikeler var. Bu ve buna benzer işte anlaşma metni, metni e, yayınlanıyor. Aleyhisselatü Vesselam da, tarafından düzenleniyor ve buna da orada herkes riayet ediyor. Etmeyenler aynı şekilde cezasını görüyorlar. Onu ileride in, inşallah geri geldikçe söyleyeceğim. Bu konuda Müellifin kendisinden nakıl yaptığı doktor Umar'ı şöyle diyor, bu adam yaşıyor, Allah'ını korusun. Diyor ki, ümmet insanların, diğer insanlar hariç tek bir topluluktur, tek bir hal üzeredir. Yani ümmetin fertleri akidede, inançta birbirlerine bağlıdırlar. Kan bağıyla değil, akidede bağlıdırlar. Onlar birbirlerini böyle hissederler. Birbirlerini anlarlar. Bir, onların hissettiği şeyler birdir yani. Hisleri birdir. Fikirleri birdir. Gıbleleri ve yöneldikleri yer de birdir. Onlar Allah için dostluk ederler. Kabile için, aşiret için dostluk etmezler. Onların sağlamlıkları, sapasağlam olmaları şeriat için, örf için değil. Ve onlar İnsanların diğerlerine karşı işte bu özelliklerle temayüz eder, ayrılırlar, bu özelliklerle ortaya çıkarlar diyor. Evet. O zaman diyor bu e, amiri, doktor amiri diyor ki o zaman Müslümanların işlerinden sorumlu olan kimselerin haricindeki diğer Müslümanlar sorumlu olmayanlar da bu maddelere özenleri riayet ettiler. Özenle dikkat ettiler, bu kuralları yerine getirdiler, adalet ve emniyetin Medine'de tesis edilmesi için. Dolayısıyla bu çok önemli bir şeydi. Ali Aleyhisselatü Vesselam bugünkü anlamda bir polis gücüne, bir kolluk gücüne, böyle düzenli bir kolluk gücüne ihtiyaç hissetmedi. Yani herkes kendi başına bir kolluk gücü olmuş oldu, subhanallah. Hayatlarına böyle geçiriyorlar. Çünkü Aristoteles'in ağzından ne çıkarsa onu uyguluyorlar. Sorumlu olanlar işi götürüyor. Sorumlu olmayanlar da onlara yardımcı oluyor. E geriye ne kaldı? Hiçbir bir şey. Bir yani zorlayıcı bir güç yoktu o zaman. Sonradan sonradan işte biliyorsunuz e, halifeler döneminde, ondan sonraki dönemlerde bazı şeyler artık iyice eee sistemleşmeye başlamıştır. Ama ilk dönemlerde Herkes sorumluluğunun bilincindeydi. Nebiyemiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu özellikleri, bu Medine vesikasındaki yazılan şeyler, Müslümanlardan talep edilen şeyler ve diğerlerinden bu tale talepleri, bu özellikleri ifade eden en veciz, en böyle öz ifadeleri şu hadiste geliyor, bakın. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Abdullah İbni Amr'dan rivayet edildiğine göre Müslümanlar kanlar hususunda birbirleriyle denk Yani hiçbir Müslüman, diğer bir Müslümanlar kanı üstün değil. Eşittir. Ve onlar e, zimmetleri, korumaları altındaki kimselere karşı en aşağıda olan kimse de ona gayret eder. Özen gösterir. En uzaktaki kimse eman verdiği zaman bu emanı yerine getirilir. En uzaktaki kimseye karşı kimse de o o Müslümanların içerisinde emam verebilir. Onlar e, tek bir el üzere eşit değiller. Yani tek bir toplulukturlar. Müslümanlardan kuvvetli olan kimseler ganimet mallarını zayıf olan kimselere de verir. Cihada seriyeye çıkıp da ganimet malı elde eden kimseler oturanlara da verir. Bir mü'min kafir karşılığında öldürülemez ak içerisinde yani kendisine eman verilmiş, ahdedilmiş kimse de ahdi içerisindeyken öldüremedi. İşte bu veciz sözlerden hani sıratü'l bunu ifade ediyor. 3. çıkartacağımız ders kardeşlerim İslam ümmetinin hayatında hazırlık yapmak. Savaşa hazırlık yapmak, cihada hazırlık yapmak. Şerran vaciptir. Ve bunu terk etmenin neticesinde de Allah Azze ve Celle zillet elbisesini musallat eder. Zilleti musallat eder ümmete. Enfal suresinde allah Teala daha ince bu ayeti size. Ve a'iddu lehum mes satatum min kuvvetin ve min ribatin hayil. At bağlayarak, kuvvetten, güçten ve at bağlamakla, at yetiştirmekle Üzünüzde niyetli şeyleri hazırlayın. Turhi bun bi adu vallahu vekum. Bununla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı korkutursunuz. Ve ahareen min Ve diğer düşmanları. La talemunahum Allahu Sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği başka düşmanları. Yani aklına varamadığınız gizli düşmanları da korkutursunuz. Allahu yalem. Ve ma atunu tu min şeyin. Allah yolunda ne infak ederseniz o size ödenir ve size zulmedilmez evet. bu ayet-i kerimene e bunun gereği olan tefsiri söylemiştik burada ifade edilen kardeşlerim Allah az ve dini için İslam ümmeti için hazırlık yapmak gerekiyor düşmanlara karşı hazırlık yapmak gerekiyor güçten kuvvetten Ama bu da dediğim gibi ara ara söylediğim gibi bir güç ve otoritenin işi. Onun dışında Müslüman kendi halindeyken güçlü ve kuvvetli olmaya çalışıyor. Yani güç ve kuvvet bedenen değil. Evet bir insanın bedenini, sıhhatini koruması gerekiyor. Bu ayrı bir şey. Bunun için çalışması, gayret etmesi gerekiyor. Bu ayrı bir şey. Ama asıl güç, imani güçlü. İmanını sağlamlaştıracak. İmanı safa olacaktır iman sağlam olduğu zaman onun karşısında hiçbir şey duramayacak. Ama burada kastettiğimiz, kastedilen daha doğrusu, özellikle e, kıtala karşı, savaşa karşı silah hazırlamak. Bu hususta sahih bir hadiste Selamet e, Selametübni Nufeyl haber veriyor. Diyor ki ben diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ben diyor attan yoruldum yani atın sırtında cihada çıkmaktan yoruldum ve silahı da bıraktım harbi savaşmanın o zorluklarını ağırlıklarını bırakıyorum savaş yoktur deyince aleyhissalatü vesselam ona diyor ki şimdi cihat gelmiş şimdi savaş gelmiştir diyor şimdi savaş gelmiştir Ümm ümmetimden bir topluluk insanlar üzerine galip gelmeye devam edecektir Ve bir takım kavimlerin kalplerini Allah böyle meylettirecektir. Ve onlarla savaşan kavimlerin Allah Azze ve Celle onlardan bir kısmını rızıklandıracak. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin emri gelinceye kadar. Onlar, o topluluk bu hal üzere olacaklar. Yani kıyamet gelinceye kadar. Bu hadisin başka... E, Rivayetlerinde veyahut da buna benzer hadislerde ta ki kıyamet gelinceye kadar İsa Aleyhisselam'ın, Mehdi Aleyhisselam'ın gelip e, İsa Aleyhisselam'ın da ona tabi oluncaya kadar bir topluluk bu hal üzere olacaktır. Burada kastedilen hak üzere olan topluluk. Sadece savaş değil burada. Başka hadislerden, naslardan biz bunu anlıyoruz. Sadece savaş değil. Yani Allah yolunda cihadı ifade eden, dil, en beden, her türlü kan, her türlü cihat kastediliyor burada. Ama sava bu savaş ise silahla, elle cihat ise bunun şartları yerine geldiği zaman yapılması gerekiyor. Onlar da ara ara size zikretmiştim. Evet kardeşlerim, bugün bu ümmetin haline baktığımız zaman Allah Azze ve Celle hepimizi ıslah etsin. Hepimiz ıslah etsin. Hepimiz bunun içerisindeyiz. Uyuyoruz, çalışmıyoruz, uyuyoruz. Allah Azze ve Celle bizi ve başımızdaki insanları güçlü kılsın. Bizleri uyandırsın. Müslümanların her birini her bir mıntıkadaki Müslümanları uyandırsın ve güçlü kılsın. Zalimlere, kafirlere karşı. Eğer Müslümanlar bizle böyle uyumaya devam edersek Allah Azze ve Celle zillet elbisesini giydirir. Eğer biz ticaretten razı olursa, ziraatla uğraşmaktan razı olursa, bundan memnun olursa, hayatımızın bütün her şey bunun üzere kurulu olursa Allahu u Teala bizden zillet elbisesini çıkartmayacak. Ta ki bundan dönünce herhalde. Bu buğ içinde istisna olarak yaşayan, gerçekten gayret eden Allah'ın salih kulları, muttaki kulları yok mu var elhamdülillah. Öyle olmazsa zaten hepten bitecek toplum. O salih, gerçekten cihad eden eee insanlara Allah'ın Allah'um velileri onla, Allah razı olsun onlardan razı olsun. Onların yokluğunu göstermesin. Allahu Teala Allahu Teala Eğer toplulukla toplulukla zırata razı olursa bakın ne diyor hadiste? Ne hale geleceğini söylüyor. İsratu'l-İslamun ifadesiyle. İzat tavayatun bil'îne. Eğer iğne usulüyle alışveriş yaptı yaparsanız, yaptığınız zaman ne demek iğne usulü biliyor musunuz? Eğne usulü veresiye malı satıyor bir adam ondan sonra daha az bir bedel karşılığında onu peşin olarak satın alıyor. Bu İnev Sûredir ve bu haramdır. Ve ineklerin kurutlarına yapıştığınız zaman, bugün inek yok, öküz yok, ama ne var onun yerinde? Traktörler var. Ve ziraata razı olduğunuzda, cihadı terk ettiğinizde, Allah diyor, sizin üzerinize bir zinnet elbisesi musallat eden ta ki dininize dönünceye kadar onu da sizden çekip almalı. Allah-u Ekber, Allah Sübhanallah. Allah Azze ve Celle bizden zillet elbisesini çeksin. Dinimize döndürsün bizi. Allah-u Allah Teala dinine dönen, dinini yaşayan kimselerden eylesin kardeşler. Evet dördüncüsü, kıblenin e, tahmili hususunda bir alınacak ders var burada. Eğer takdiren namaz kılan ama kıble kıblede hata eden kimse namaz esnasında kıblesini çevirebilir. Bu doğrudur bu sahihdir. Bunda bir beis yok. Yani bir araştırdı, takdiren bir tarafa doğru döndü, bir başka adam da geldi. Kıblenin doğrusu öyle değil, bu tarafa diye kendisini çevirdi. Namazını bozmadan namazda kıblesini yönünü değiştirebilir. Bu caizdir. Bunu nereden alıyoruz? Daha önce konuda bahsetmiştik. Aleyhisselatü Vesselam'la beraber adamın bir tanesi namaz kılıyor. Sonra onların yanından çıkıyor. Başka bir topluluğa uğruyor ki onlar namaz kılıyorlar ve rükkü halinde. Diyor ki Allah'a şahitlik ederim ki ben Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'la beraber namaz kıldım. O kıblesini değiştirdi diyor. Yani kıblenin Beyti Maktis'ten Kudüs'ten Kabe'ye doğru çevrilmesi emri geldiği zaman ayet kerime Aleyhissalatu vesselam O adam da ona şahit oluyor sahabeden ve başka bir topluluğa geliyor. Onlardan namaz nesini ne yapıyorlar dönüyorlar. İşte bu hadis ona delalet ediyor. Aleyhissalatu vesselam onların namazlarının geri iade edilmesini, tekrar edilmesini istememiştir, emretmemiştir. O hali üzereyken. Evet. Hatta hareket etmelerine rağmen onların namazlarını iade ettirmemişti. Dolayısıyla takdiren hata eden bir kimse namazda doğru olan tarafa hatırladığı zaman veya bir başka kişi tarafından hatırlatıldığında dönebilir. Bunda bir beysiz yoktur. Bu Ahmet İbni Hamde, Ebu Hanife, Rahim bunların görüşleridir. Allah onlara rahmet etsin. Allah. Bir kimse namaz kılan kimse kıbleyi araştırdı gücün üsletinde gayret etti ama kıblenin ııı e, Yani bir tarafa öbür tarafa mı olduğu hususunda le lehine mi e olduğu hususunda tam e karar veremedi, şek etti. Bu durumda namaz kılar. Ya hatalı dahi olsa namaz kılar. Namazında bir sıkıntı yoktur. Buna dağılık yoktur. Ali vesselam sahih bir hadiste Mâ beynel vel mağribi kıble. Doğu ve batı arasında kıble vardır diyor. Tabii bizim cihetimizde düşen, Türkiye'nin cihetine düşen taraf ise e güney ile güneydoğu arasındadır. Yani güney ile arasında bir yere durduğun zaman veya doğu arasında durduğun zaman kıbleyi bilmeden yani isabet ettirmiş olur. Ama araştırmak, sormak gerekiyor bu ayrı bir mesele. Veyahut da bir kimse hiçbir imkan bulamadığı bir arazide bir böyle bilinmeyen bir yerde... Veya bulutlu, sisli bir ortamda kıbleyi hiçbir şekilde tespit edemedi. Bu durumda da nereye dönerse namaz kılmak için orası onun kıblesidir. Allah Azze ve Celle Doğuda batıda Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. <Sessizlik> Allah çok geniştir ve alimdir. Kaplayıcıdır ve alimdir. Çok iyi bir endir. Beşincisi ve sonuncusu kardeşlerim, müşrikleri, iktisaden müşrikleri ve İslam düşmanlarını iktisaden muhasara altına almak, düşmanlara karşı e, hazırlıklı bulunma metotlarından bir metottur. Bu konuyu da anlatmıştık. Şimdi burada alınacak dersimiz şu. Aleyhisselatü kureş Kureyş kabilelerine karşı ne yapıyordu? Seriyeler çıkartıyordu. Onları korkutmak amaçlı değil mi? Bizatihi kendisinin bulunduğu gazveler de vardı. Kureyş böyle Kureyş kervanlarına karşı daha doğrusu, kureşli topluluklara karşı Şam tarafına giden, ticaret için giden, yolculuk halinde olan Kureyş kervanlarına karşı onlara muhasara etmek, korkutmak amaçlı eseriyeler düzenliyorum. Bu onların Müslümanların gücünü hissetsinler, zulmü, baskıyı terk etsinler ve korksunlar diye yapılıyor. Onun için Allah azze ve celle velayet'auna men yeghizel kufa ve la yenaluna min adabin neylen illa kutibalahum bi amelin salih. İlla kutibalahum bi amelin salih. Onlar kafirleri kızdıracak. Bak kafirleri kızdırmak filan yani sevaplı bir iş. Kafirleri kızdıracak. Tabi bu savaş hali. Kafirleri kızdıracak bir yere basarlar, adımlarını atarlar ve düşmandan bir başarı elde edenler ki bu onlar için salih bir amel olarak yazılıyor. Yaptıkları her iş onlara salih amel olarak yazılıyor. Muhakkak ki inallaha la yudu ya muhsinin. Allah muhsinlerin güzel iş yapanların güzel Amen yapanların ecrini zayi etmez diyor. Bazı kimseler buradan hareketle bu Ali Sina'nın düzenlediği seriyelerden hareketle yolların kesilebileceğini yani bu yol kesen eşkiyaların işte yani eşkıya diyorum çünkü onu İslam adına yapıyorlar. Bazı kimseler harbi olmadıkları halde yani savaş hali olmadıkları halde bunu yapan kimseler buradan dinil alıyor. Alakası yok. Az önce söylediğim sahih siretin sahibi Doktor Amiri bu hususta diyor ki bu şüphe kabul edilmez. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde seriye çıkartıp o yoldan geçen kervanları muhasara altına alması onlarla harp halindeydi. Savaş halindeydi bundan dolayı. Savaş hali olmayan kimselere, yolculara, gidenlere, kafir de olsa onlara dokunulmaz evet onları zayıflatmak iktisaden ve <gülüyor> beşeri olarak insan gücü olarak her yönden yani onları zayıflatmak zayıf düşürmek için aleyhissalatü vesselam bunu yapıyor eşbiyalık için yapmıyordu haşa ve kellâ onlarla savaş halindeydi hatta o müşrikler müslümanların mallarını Mekke'de haczetmişler ellerine geçirmişler ve kesinlikle vermemişler bütün mallarını ele geçirmişler böyle bir hali vardı harp halindeydiler. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam onlara karşı seriye düzenli. Onları muhasara altına almak, onları korkutmak ve karşılaştıkları, o karşılaşacakları o Bedir savaşında onları tamamen yani e, gücünü zayıflatmak, bitirmek amaçtı Dolayısıyla bu da yine e, hazırlık safalarından bir safadır. Allah azze ve celle kardeşlerim sözümün sonu e, Öncelikle bu hazırlıkları yapabilecek ortamı, gücü, kuvveti, anlayışı, liderliği Müslümanlara versin. Bizim ülkemize, diğer Müslüman ülkelere bunu nasip etsin inşallah. Allah Azze ve Cennet hakkıyla dinini yaşayan, dinine müntesip, hakkıyla anlayan, ilk Müslümanların anladığı gibi anlamaya çalışan, gayret eden Müslümanlardan olmayı nasip etsin. Allahumma erine <gülüyor> lhaqqa, haqqan, vel batile batilen. Ey Allahumme, hakkı hak bilmeyi ve batılı da batil bilmeyi bize nasip et. Bize göster. Allahumme habib ileyne l-imane ve zeyyenehu fi kulubina. Ey Allahumme, imanı bize sevdir ve kalplerimizi süsle. vel kufra vel Ey Allahumme, küfrü. Fıskı, günahı ve isyanı bize kereh göster. Vabbena atina fi dünya hasana ve fil ahirete hasanatan ve gna azaben la ilahe